Yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün Hujur bin Adi r.a cahiliye devrinde doğan ve faziletleri dolayısıyla Hucrul Hayr diye anılan Hucur bir ad babasına cahiliye döneminde bir savaştan kaçarken arkasından kılıçla yaralandığı için Edber lakabı verilmesi nedeniyle Hucur bin Edber de denilmiştir. i̇bn Saad Tabakat isimli eserinde Hucru, radıyallahu anh, Kufeli ilk tabi'in tabakası içinde Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayette bulunanlar arasında saymakla birlikte, kardeşi Hani ile beraber, Resul-i Ekrem'e elçi olarak geldiğine ve sahabi olduğuna dair bir rivayeti de kaydeder. Zehebi'ye göre ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen kabile temsilcilerinden olan Hucur, mücahid ve abid bir sahabidir. Hucurun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, herhangi bir gazve veya seriyede bulunduğuna dair kaynaklarımızda herhangi bir bilgi olmasa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından hemen sonra Hz. Ebu Bekir anh döneminde Suriye'de bazı yerlerin fethinde Hz. Ömer radiyallahu anh devrinde de Kadisiye'de bulunması sahabi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Nitekim sahabilerin biyografilerine dair eserlerde kendisine de yer verilmiştir. Hicretin 16. yılında vuku bulan Celula Savaşı'nda ordunun sağ kanadında kumanda eden Hucur'un, Hulva'nın petinde gösterdiği kahramanlıklar saat bin Ebu Vakkas tarafından övülmüş, kendisine Kadisi'ye ve ondan sonraki önemli savaşlara katılanlara verilen 2500 dirhem Atı'yıye tahsis edilmiştir. Hucur, Cemel vakasında ve Sıfın savaşında Hazreti Ali radıyallahu an Kerem Allahu vece'nin kumandanı olarak bulundu. Hazreti Ali, onu Sıfın savaşından sonra 4 bin kişilik bir orduyla daha bin kaysun üzerine gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu anın şehit edilmesinden sonra Hucur radıyallahu an Kufe'ye yerleşti. Küfeye tayin edilen valilerin Hazreti Ali ve taraftarları aleyhindeki sözleri. Emevilerin saltanatı bir türlü içine sindiremeyen Hucur ve arkadaşlarını rahatsız etti. Kufa valisi Mugire bin Şube'nin Muaviye'nin tavsiyelerine uyarak Cuma hutbelerinde Hz. Ali ve taraftarlarına ağır bir dille sövmesine ve Hz. Osman'ı överek onun katlini kınayan konuşmalar yapmasına Hucur şiddetli tepki gösterdi. Mugire'nin yerdiklerinin kendisinden daha faziletli olduğunu camide Yüzüne Karşı Söyledi. Hatta Muaviye'nin istediği Bazı Malları Götürmek Üzere Muhire Tarafından Hazırlanan Kervanın Önünü Keserek Mallara El Koydu. Muhire'nin Ölümünden Sonra Basra Valiliği De Uhdesinde Kalmak Üzere Kufeye Vali Tayin Edilen Ziyad Emevilere Karşı Muhalif Tavrını Sürdüren Hucru Çağırtarak Kendisinin De Hazreti Ali radıyallahu Anh'ı Sevdiğini Ancak Şartların Değiştiğini Muaviye'ye karşı duyduğu kin ve nefretin sevgi ve dostluğa dönüştüğünü söyledi. Onun otoritesini sarsacak söz ve davranışlardan kaçındığı takdirde bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi. Ancak ucur bin ad radıyallahu anh bu teklifi reddetti. Ziyad, Küfe'de yerine Amur bin Hureys'i bırakıp Basra'ya gidince Hucur radıyallahu anh vali vekilini herkesin içinde eleştirip yerden avuçladığı çakıp taşlarını ona doğru fırlattı. Etrafındaki 3000 bin kadar taraftarının kendisiyle beraber hareket etmesi ve mescide gelişlerinde kalabalık bir grup oluşturmaları üzerine Amr bin Hureys durumu bir mektupla ziyada bildirdi. Kısa bir müddet küfeye dönen Ziyad, yaptığı konuşmada Hucur ve arkadaşlarının muaviyeye itaata mecbur olduklarını İşyankar tavırlarını sürdürdükleri takdirde sonlarının kötü olacağını bildirdi. Hucur ona sert bir şekilde karşılık verince Ziyad, Kuf'e eşrafına çatarak kendisini yeterince desteklemediklerini söyledi. Bunun üzerine Kuf'e eşrafı Hucur'un taraftarları arasında bulunan akrabalarını ikna edip geri çekince onun yanında az sayıda adamı kaldı. Ardından Hucur tutuklandı. Bir rivayete göre Hucur öldürülmeden önce abdest alıp iki rekat namaz kılmış, üzerindeki zincirlerin çözülmemesini ve kanının yıkanmadan defnedilmesini vasiyet etmiş, böylece zulmen öldürüldüğünü ve şehit sayılacağını anlatmak istemiştir. Onun bu sözleri İbn Sireyin gibi bazı alimlerin şehitlerin defnedilmesiyle ilgili görüşlerine delil teşkil etmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Hucr'un dımaşka gönderildiğini duyunca Abdurrahman bin Harisle Muaviye'ye bir mektup gönderip Hucr ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemiş ancak Abdurrahman Hucr'un katinden sonra dımaşka ulaşabilmiştir. Daha sonra Muaviye Medine'ye gidip Hazreti Ayşe annemizi ziyaret ettiğinde Ayşe annemiz onu Hucr'u ve arkadaşlarını öldürdüğü için azarlamış. Muaviye ise öldürülmelerinde ümmet için fayda gördüğünü söyleyerek kendini savunmuş ve onları aleyhlerine şahitlik yapanların ifadeleri üzerine öldürdüğünü ileri sürmüştür. Nafile ibadetlere düşkünlüğüyle bilinen, iyiliği tavsiye eden ve kötülüklere karşı çıkan bir kişi olarak tanınan Hucur bin Ad'i radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh, Ammar bin Yasir ve Şerahil bin Mürre, Allah onlardan razı olsun,